Auuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vesselatu vesselamu ala Rasulillah Amma ba'd Hamt alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun şanlı şerefli ashabının ve onların izinde giden müminlerin üzerine olsun Değerli kardeşlerim bugün yine Allah nasip ederse şerhü usulü sünne İmam Ahmet bin Hanbel'in Usulü Sünne adlı eserinin şerhine devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerle üç haftalık ders süresi içerisinde şu konuların üzerinde durmuştuk. Ahmet bin Hanbel'in hayatı üzerinde konuşmuştuk. Onun ilminden bahsetmiştik. Zühdünü ve eserlerini sizlere değerli kardeşlerim aktarmıştık. Daha sonra sizlerle beraber faydalı ilmin önemini, faziletini ve değerini işlemiştik. Ve daha sonra sahih akidenin gerekliliğini, esasını ve önemini hatırlatmıştık. Sahih akide olmadan imanımızın kuvvetli olmamasından dolayı amellerimizin de boşa gidebileceğini söylemiştik. Bu yüzden her bir mümin sahih bir akideye bir inanca mensup olması gerektiğini söylemiştik ve sahih akidenin de ehli sünnet ve cemaat akidesi olduğunu söyledik. Toplumda çeşitli inançlar, akideler değerli kardeşlerim bulunmaktaydı ve bu akidelerden kendimizi arındırmak, bu inançlardan kendimizi temizlemek zorundayız. En doğru yolun akidenin ehli sünnet ve cemaat olduğunu da söylemiştik. Ehli sünnet ve cemaatın Kur'an'ın ve sünnetin ve ashabın ve tabi'in dediğimiz ve o dört büyük müştehit imamın gittiği akide yol olduğunu hatırlatmış. Ve bu yolda gitmenin zorunluluğunu da sizlere söylemiştik. Daha sonra sizlerle beraber usulü sünnenin ilk maddesine değinmiştik. Usulü sünne indene diye başlayan tabiri şerh yapmıştık. Yani bizde usulü sünne neyle başlıyordu? Birinci madde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının gittiği yol üzerinde gitmek, yani onların inandığı gibi inanmak, onların amel ettiği gibi amel etmekti. Bu birinci maddemizdi. Daha sonra sizlerle beraber, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının o gittiği yola itaat etmek veya ashabı kirama uymak, itaat etmek, onları izlemek olarak ikinci maddenin üzerinde durmuştuk. Sonra sizlerle beraber değerli kardeşlerim bidatleri terk etmenin gerekliliğini işlemiştik ve her bir bidatin de sapıklık olduğunu söylemiştik. Biliyorsunuz dinde icat edilen sonradan meydana gelen her söz ve eylem Allah'ın dinde kabul edilmemekteydi ve bu bidattı. Her bir bidat bir sünnetin bir doğrunun imha edilmesini sağlamaktaydı. Bundan dolayı her bir mümin Bidate karşı cesur olmalı ve onu reddetmeli ve sünnete sarılmalıydı. Sonra sizlerle beraber heva ehliyle, bidatçıyla oturmama, onlarla beraber buluşmama, onları terk etme üzerinde durmuştuk. Ve bir Müslüman olarak İslam'a ve kitaba ve sünnete muhalif olan insanları terk etmek gerektiğini hatırlatmıştık. Çünkü bidatleri işleyen insanlarla oturmak kalplerimizde onlara bir meyil, bir muhabbet getirebilirdi. Bundan dolayı Selef Allah onlardan razı olsun bizleri uyarmıştır, bizleri ikaz etmiştir. Doğru yolun nasıl olması gerektiğini eserleriyle, güzel bize kitaplarıyla bunları bildirmişlerdi. Ahmet bin Hanbe'nin yanına zamanın birinde bir insan geliyor ve kendisine... Ben diyor bidat ehliyle münakaşa edeceğim, tartışacağım, cedel edeceğim diyor ve Ahmet bin Hanbel'den bilgi alıyor. Ne dersin ya imam ben bu konuda ne yapayım? Ahmet bin Hanbel'in ona tavsiyesi bidat ehlinden selamette olmak istiyorsan, kurtulmak istiyorsan onlarla oturmaman, onlarla konuşmaman, onlarla cedel etmemen demiş. Ve ona yol göstermişti. Bizim imamlarımızın bize öğrettiği bu. Örneğin mesela sünneti inkar eden, hadisi reddeden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, amellerini kabul etmeyen bir insana siz ne kadar delil getirseniz de Kur'an'dan ve sünnetten hana bu insan inah ederek, hevasını, arzularını inah edinerek, bugünün, yani alimlerini ve geçmişin alimlerini hiçe sayarak arzularına göre hareket ettiği zaman böyle insanlarla oturmamak, bunlarla buluşmamak gerekiyor. Veya örneğin Ayşe annemize eden, onu hakaret eden, ona zinakarlık isnabında bulunan ve bütün bunlara rağmen bu sözleri söyleyip biz de ona nasihat etmemize rağmen hala devam ediyorsa ki biz bunları biliyorsak, Bizim usulümüz gereği, imamlarımızın bize öğretileri gereği bunlarla oturmamak, bunlarla buluşmamak, bunlarla alışveriş yapmamak, bunlara selam vermemek ki bunlar zındıktır, ki bunlar kafirdir, ki bunlar cehennemin odunlarıdır bunlara tavrımızı açık ve net koymak gerekir. Çünkü benim dinimin değerlerine, asıllarına eğer bu insanlar hakaret edebiliyorsa bizim de tavırlarımız bu noktada açıkça kardeşlerim net olması gerekiyor. Geçen haftalarda sizlerle beraber bu konuların üzerinde durduğumuzu inşallah hatırlıyorum. Değil mi kardeşler? Bunları not ettik değil mi? Böyle hep tekrarlayalım ki biz kitabı bir anda bir bitirebiliriz ama önemli olan böyle hazımsıyarak değil mi? Sindire sindire hani yemeği yerken tadını almak var ya onun gibi bu kitabın da tadını alalım. Bir anda yutmayalım. Yutunca tadını tuzunu alamayız ama onu sindire sindire yediğimiz zaman kardeşleri hem lezzetli olur hem de karnımız doyar. Kitapları da inşallah böyle görmek gerekiyor. İmam Ahmet bin Hanbel'in bu kitabıyla inşallah yine devam ediyoruz. Umut ediyorum ki söylediğim başlıkları not edersiniz. Ellerinize kalemleriniz olur. Yani iyi öğrenci, iyi bir talebe, iyi bir araştırmacı, iyi bir Müslüman elinde kağıtla ve kalemle oturur, söylenen sözleri not eder. Ve ben burada birçok kardeşlerimin artık bu kabiliyetleri, bu özellikleri yakaladığına inanıyorum. Not eder ve inşallah yanında bulundurur. Belki dersin sonunda, belki akşam yapmadan önce en azından bunu bir tekrar eder kardeşlerim. Bunlar inşallah asıldır. İnşallah altıncı maddemiz وَتَرْكُ الْمِرَاءِ ve وَالْخُسُومَةِ فِي din Dinde çekişmeyi, tartışmayı ve düşmanlığı terk etmek. Yazdık mı kardeşler? Dinde çekişmeyi, tartışmayı ve düşmanlığı terk etmek. Ehli sünnet ve cemaatin esaslarından biri de bu altıncı maddedir Yani dini konularda, dini hususlarda, dinin sabitleri meselesinde kardeşlerim çekişmemek. Yani ciden dediğimiz çekişmemek, aynı zamanda el-mira, yani tartışmak asla ve asla caiz değildir. Bakın burada el-mira, ve ciden vel-husumet, üç tane ayrı kelime geldi. Üçü de aslında bir anlama geliyor. Yani çekişmeyi, tartışmayı, husumet etmeyi dini konularda imamlarımız sünnet akidesi yasaklamıştı. Yani peki bu Dini konular hangi konular? Bundan maksat nene? Şimdi bunların üzerinde birkaç örnek verelim, anlamaya çalışalım. Mesela Allah'ın isim ve sıfatları konusunda cedel yapmak, tartışmak ve husumet oluşturmak caiz değildir. Bizim akidemiz gereği, Allah ve Resulü bize ispat ettiği isim ve sıfatları ispat ederiz. Allah ve Resulü'nün ispat etmediği isim ve sıfatları da zatından nef ederiz. Biz Allah'ın celaline layık isimleri kabul eder, ona layık olmayan sıfat ve isimleri de reddederiz. Bu yüzden biz Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın hadislerinde gelen Allah'ın elinden, yüzünden, gözünden haberdarız. Bunlara iman ederiz. Ama biri gelir de ben Allah'ın eline, ben Allah'ın yüzüne, ben Allah'ın gözüne iman etmem derse şialar gibi bu gibi insanlarla oturulmaz. Bu gibi insanlarla cedellere girilmez. Çünkü bunlar sizin asıllarınızı inkar ediyorlar. Sizin temellerinizi, esaslarınızı reddediyorlar. Bu gibi insanlarla Allah'ın isim ve sıfatları konusunda ceden etmeye, tartışmaya asla gerek yoktu. Onlar bizim asıllarımızı bir defa inkar etmekte. Burada parantez açıyorum. Dersin konusunun dışına çıkarak aslında bir örnek vereceğim. Mesela son zamanlarda bizim en çok hepimizin gündemlerine bu konular giriyor. Özellikle de girmek zorunda ki İslam dünyasında görevlerimiz var. Ehl-i Sünnet dünyasında sorumluluklarımız var. Ayşe annemize zinakar her türlü hakaretleri Yasir Habib adında bir zındık layık görmüştü. Bundan birkaç gün önce İran ruhani lideri Khamenei denen o zındık bir fetva yayınladı. Müminlerin annesi demedi. Peygamberin zevcesi Ayşe'ye başka tabip ehli sünnetin sembolüne hakaret etmek haramdır dedi. Şimdi ben size sorayım. Bu zındıkların fetvalarının ne kadar çarpık olduğunu siz görün. Müminlerin annesi demedi. Peygamberin zevcesi dedi. Peygamberin zevcesi demek ne? Müminlerin annesi kavramını reddediyor. Bununla beraber bu adam ehli sünnetin sembolü diyor. Yani imam o Hamaney denen uzunduk Ayşe annemize ehli sünnetin sembolü diyor. Ehli sünnetin sembolü mü? İslam'ın sembolü mü? Aradaki farkı tespit edelim. Ehli sünnetin sembolü kardeşlerim İbn Teymiyye'dir. İmam Ebu Hanife'dir. İmam Şafii'dir. Yani bunlar daha sonradan ehli sünnetin simgeleri, rumuzları sembolleri olmuştu. Yani Ayşe annemiz ehl-i sünnetin sembolü ise Şia'nın sembolü değil mi? Bakın tabirlerin iğrençliğine, hainlerin fetvalarına bakın. Yani benim Abdullah ibn Ömerler, Abdullah İbni Abbaslar, Abdullah ibn Mesudlar ve Ömer İbni Hattablar, bu İslam dininin esasıdır. Yani sembol olarak değil bunlar bizim esaslarımızdır. Bunlara biz Allah'ın dininden ve Resulümüzün bize emrinden dolayı muhabbetle sevgi duyarız. Dolayısıyla burada yani sembol olarak nitelendirilmesi bile başlı başına bir art niyet taşımaktadır. Peki yani Ayşe annemiz bizim annemiz de. Hamanin annesi değil mi? Şia'nın annesi değil mi? İşte olmadığı için ne diyorlar? Eylül yani sünnetin sembollerine söyleyin. İşte bu zındıklarla oturulmaz. Konuşulmaz, tartışılmaz, husumete girilmez. Ki dini konularda bu gibi insanlarla oturup konuşan Allah korusun etkilenebilir. Yine İmam Ahmet bin Hanbel'in yanına bir insan geliyor ve bidatçı insanlarla mürciye ile tartışacağını söylüyor. Men etmesine rağmen mürciyenin yanına gidiyor. Mürciyi gidelim dinleyelim neleri var neleri inanıyorlar hangi düşüncelere mensuplar diye onların yanına gidiyor onları ziyaret ediyor. Gün günü kovalıyor, hafta haftayı kovalıyor, ay ayı kovalıyor. Yıllar sonra o insan mürciyeye bağlı bir inancı taşıyarak geliyor. Bugün onlarla oturan insan aynı inancı taşıyabiliyor. Biz kendi gözümüzle gördük. Şia ile oturan insan gün oldu geldi Resulullah'ın ashabına sövdü. Ayşe annemize sövmüştür, Ebu Hureyre'ye hakaret etmiştir. Bu ümmetin sünnetine, bu ümmetin değerli kardeşlerim, Sünen kaynaklarına alaysı alaysı bakmıştır. Dolayısıyla yani bidatçı ile zındıkla, küfür ehniyle oturan insan onlara benzer. Hani tabir meşhurdur, değil mi? Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani sen dostunu söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla bir Müslüman kitap ve sünnet ehliyle oturursa, mutmaka kitap ve sünnet onun hayatında ne yapar? Yansır. Ama kim de bidatçıyla, kim de zındıklarla, kimde küfür ehliyle oturursa Allah muhafaza bu durumda onlara benzer. İşte bizim burada üzerinde durduğumuz konu bu. Yani dini konularda bizim esaslarımızın üzerinde birileriyle özellikle bu inkarcı zihniyetlerle tartışma cedele girmek doğru değilken kendi aramızda ayeti ayetle, hadisi hadisle çarpıştırmak asla doğru değildir. Hani bir kardeşim gelip ben bununla amel ediyorum, ben de bununla amel ediyorum dediğinde iki delil de bu ümmetin selefince sabit ise bizim başımızda yerleri var bu iki görüşün ve bu iki kardeşimizin. Ancak birisi sünnete salınırken bir gelip de bidatı dayatırsa Hene hene o bidatı dayatan kardeşimin de cehaleti apaçıksa gedi o sünnet tehniyle bunu tartışması abestir ve doğru değil. Yani kendi içimizde de sünneti savunan bir kardeşime cedenle yaklaşmak, tartışmakla veya husumet duymakla yaklaşmak asla doğru olmadığı gibi bir bidatçı ile de bir ne diyelim zındık baba, bir küfür ehliyle de Allah muhafaza oturarak birlikte olmakta bu kadar tehlikelidir. Biz dini konularda bunlarla bu meseleleri konuşmamak gerektiğini inanıyoruz. Mesela, siz diyorsunuz ki allah Teala'nın arşa istiva ettiğini söylüyorsunuz. Oysa diyor Allah azze ve celle arşa istiva etmemiş, Allah her yerdedir. Sanki bunu siz veya ben söylemişim gibi lanse ediliyor. Ben veya siz bunu demiyorsunuz ki, bunu kim diyor Cuma kardeşim? Allah kitabında, Resulullah hadislerinde, Er-Rahmanu alel arşisteve. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Biz bu konuda zaten kitapta yazdık, eserlerde naklettik. Bunu birçok kez anlattık. Dedik ki Allah, Rahman ve Rahim olan Allah arşına istiva etmiştir. İstiva celaline layıttır. Anlamı elbette bizim tarafımızdan bilinmektedir. Onun keyfiyeti ve nasıllığı konusu asla sorulmamalıdır. Soran bir insan da bidatçıdır. Bunun üzerinde eğer ısrarla hala sormaya devam ederse İmam Malik'in o sözünü hatırlatıyoruz. Tutun bunu bu mescitten dışarı atın diyor. Yani bidatçı insanın konumunu bu şekilde ne yapıyor? İmam Malik rahimahullah ortaya koyuyordu. Yani bu anlattıklarımla her şeye de bidat kavramını yerleştirip her bidat kavramınınla beraber arkasından birilerini şutlamayı değil, ölçülü davranarak, belli kademelerde, belli zamanlarda davranışlarımızı ayarlayarak bunlara tavırlarımızı belletmemiz lazım. Rahman olan Allah arşa istavu etti. Allah hisseme, Allah gökte. Biz kitapla, sünnette böyle öğreniyoruz. Ama birileri gelip yani diyor, Allah her yerde. Biz delil getiriyoruz bu akılla mantıkla, felsefeyle, heva ile, arzularıyla bunu reddediyor. İşte bu insana delil getirmene rağmen hala reddediyorsa bu insanla cederleşmeye gerek var mı? Yok kardeşim. Allah zıma cennetin basiret vermediğine, hidayet vermediğine, yol göstermediğine sen mi yol gösterebileceksin? Ve ma aleyke illa belagu mubin. Sana bir şamanlık, tebliğ etme. Ya eyühe'r-rasul bellig unzile ileyke ya eyühe'r-rasul ey Allah'ın resulü sen üzerine düşen o dinini tebliğ et bellig tebliğ et yani bize düşen resul gibi tebliğ etmek li tubeyyine lin-nasi ma unzile ileyhim indirilen indirileni açıklaman için değil mi açıklaman için bizi seni gönderdik vasullerin görevine ki beyan etmek açıklamak hakkı Bununla beraber davet etmek odur ile sebebi rabbike hikmet ve'l Rabbinin yoluna en güzel yolla davet et. Bununla beraber ve bellerime uncule ile ve dinini de teddî et. Bizim rasullerden aldığımız miras budur. Biz doğruyu anlatır ve geri çekiliriz. Soruyorsunuz. İmam Ebu Hanife Allah'ın gökte olduğuna inanmasına rağmen sen niçin inanmıyorsun? Sen ki Hanif'sin ama neden inanmıyorsun? İmam Ebu Hanife'den daha doğru akide mi taşıyorsun? Dediğimizde sukut ediyor. Yani ilim eksikliği olduğu gibi, meseleleri kalırlama noktasında da zaafı olduğu gibi, daha üstelik bir de cedelde, husumette sizinle yarışıyor. İşte böyleleriyle ne yapacağız kardeşler? Usule tartışmayacağız. Çünkü bir bilenin cahille tartışmasına dışarıdan bakanlar, ya bu bilen aslında cahilmiş derler. Doğru değil mi? Akıllı insan, den insanla bir olur mu? Ama yani şurada şunu ayırt edeceğiz. Hakkı beyan etmek, doğruları göstermek ayrı şey. Hala ısrarla bunun üzerinde giden adamı ne yapacaksın? Kendi haline bırakacaksın, ne yapacaksın? Zamanını bu insana vermektense diğer yepyeni insanlarla ne yapacaksın kardeşlerim? Davetini yaymaya çalışacaksın. Mesela allah Teala bütün fiillerimizi yaratıyor mu? Yaratmıyor. Yaratıyor. Yeryüzünde ve gökyüzünde olup biten Ebu Bekir her şeyi yaratan kim? allah Sözlerini, eylemlerini, şu an sen ana karnında iken de seni yaratan Allah, ana karnına girmeden önce de seni yaratan meydana getiren Allah, dünyaya seni bu hale getiren de Allah. Yani dünyada bana bir şey söyleyin ki onun emrinin dışında bir şey gerçekleşmiş olsun. Olabilir mi? Olamaz. Peki fiillerimizi, amellerimizi, şu an konuşmalarımı yaratan meydana getireceğim Allah. Ben irademi ortaya koyarım Allah da bana o konuşmayı yaratır meydana getirir. Ama mutezile ne diyor? Hayır. İnsanın şu an konuşması, elini sallaması, böyle bakması kendinin iradesiyle beraber kendi meydana getirdiği fiilidir. Bu Allah'a ait bir şey değil. Şimdi bunu iddia eden böyle bir mutezile düşünceyle tartışmaya ne gerek var? Sen delil getiriyorsun, kaynak getiriyorsun. Daha sonra bu insan Kur'an'dan ve sünnetten gelen delilleri reddediyor. Buna benzer. Yani ben demin dini konularda çekişme, tartışma, husumet konularını Terk etmek dedim ya bunlara ne veriyorum? Örnekler veriyorum. Mesela İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, hak mı? Emenle, imam etti. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu alakalı, inmesi alakalı kıyamete yakın bir dönemde mütevatil derecede sayı hadisler var. Kur'an'daki ayet bile onu işaret eder. Ama bir grup insan hadisleri inkar ediyor. Aklılaysız bayıydı not ettik ne yapıyor? İsa Aleyhisselam'ın nuzulu yoktur diyor. İnanmayın diyor. Bu Hristiyanların diyor iddiaları. Böyle bir inanç batıldır diyor. Yani hadisle sabit olan bir akide gerçeğimizi hayrına yapıyor bu insan? Rekt diyor. Şimdi biz buna veya bunun gibi inananlara delil getiriyoruz, delil getiriyoruz, delil getiriyoruz, inanmıyor. Ne yapacağız? Cedel etmeyeceğiz. Ama inancımızla biz ne yapacağız? Sebat edeceğiz. İnancımızı doğrulayacağız Asla onlarla husumete girmeyeceğiz. Her girdiğimiz bir husumet doğrularımıza... ...belki bu insanlar kalplerimize Allah korusun bir gevşeklik meydana getirebilir. Zaten bakın unutmayın kardeşlerim imamlarımızın bize güzel öğretileri bu. Bidatçılar asla sizi doğrulamak için oturup konuşmaz. Kalplerinize şüphe bırakmak veya zındıklar asla sizin oturup konuşmak istemez ancak kaplarınızda gevşeklik meydana getirme. Kaplarınızı onlara meyletmek amacıyla konuşunlar. Bu şu anlama gelmiyor söylediklerim. Yani e, her türlü insana hakkı öğretme, hakkı söyleme, deli götürme, tebliğ etme, tibyan etleme bu anlama gelmiyor. Sen dedilini koydun mu? Öğrettin mi? Kaynağını verdin mi? Hala ısrarla seni reddediyorsa bırak onu kendi haline. Onunla cedenleşmekten, husumet duymaktan uzak kal. Bir başka haber, ahad haberlerin mesela dedikini olması. Biz Bukhari ve Müslim'de birçok hadislerimizin ahad haberler olduğunu biliyoruz. Ameller var ki Resulullah'ın ashabından bize rivayetlerle geliyor bunlar. Bir sahabiden geliyor mesela. Bir sahabi geliyor diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a ben hilali gördüm diyor. Resulullah doğruluyor ve bunun namen ediyorlar. Yani bir kişinin getirdiği haber güvenilir bir insansa, sıkat edilen, itimat edilen bir insansa bunda bir sakınca yok. Zaten ehl-i sünnet haberlerle amel etmeyi kabul etmişti. Şimdi biri geliyor diyor ki ben ahat haberleri reddediyorum. Ben kabul etmiyorum. Yani bu insan zaten en sünnetin irabında bir mahalli yok, bir yeri yok, bir mekanı yok. Sen kimsin ki? Ha inkar etmişsin, ha kabul etmişsin. Senin gramın kaç kilo? Veya kaç gramdasın ki sen böyle bir şeyi iddia ediyorsun diyebiliriz. O halde bu gibi insanlarla ceden husume, tartışmaya gerek yok. Bırakın kendi bidatleriyle kendi değerli kardeşlerim hatalarıyla yaşasınlar. Hani güzel bir ayet var. İçimize birçok kardeşlerimiz bilir. Yani hidayete ermek isteyen delille hidayet ersin. Hidayete gitsin ve hidayet yolu üzerinde olsun. Vine, evet. Helak olmak isteyen de evet ayet ve delil bildiği halde helak olsun. Ne yapalım? Yani biz bazı insanlara kardeşler hidayeti veremeyiz. Sadece doğruları anlatırız. Mesela sünnetin inkarcıları var. Değil mi? Hadisleri inkar eden, sünnetleri inkar edenler var. Allah Resulü'nün bu harip ve Müslümle gelen sayı hadislerine biz bunlara itimat etmiyoruz. Biz bunlara güvenmiyoruz. Bu hadisler bize kaynaklar olarak güvenilir yerlerden gelmiyor. Buna benzer iddialar ve yaygaralar koparıyorlar. İşte bakın dini konularda böyle bu yaygaralar koparan insanlarla oturup konuşmanın bir gereği yoktur. İşte burada imam Ahmed bin Hanbel bize bu gerçekleri öğretiyor. Ve terkül mira'i vel Yani çekişmeyi ve tartışmayı terk etmek ehli sünnetin esaslarındandır. Ehli sünnet ve cemaat akidesinin esaslarındandır. Dinin asılları konusunda tartışma yaptığımız zaman o zaman biz dinimize zarar veririz. Gerek yok başkalarına davet edelim. Mesela bazen bazı kardeşler Kilitleniyorlar belli noktalara belli konulara kilitleniyorlar gözlerini sadece oraya açıyorlar diğer gözlerinin penkirilerini bütün diğer alanlara kapıyorlar İşte bu doğru değil bu kilitlenmiş kardeşler hata ediyorlar ne yapacağız diğer konulara dalacağız diğer konuları öğreneceğiz veya bu arkadaşlarımızın bizim alakalı söyleyebilecekleri iddialarını yapacağız bir kenara bırakacağız onlarla cedelleşmeye tartışmaya asla ve asla girişmeyeceğiz ve Doğru yolumuzda sebat edeceğiz değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz ehl-i bidat, ehl-i cedel mutlaka bu cedelliğini, bidatliğini ortaya koyarak ehl-i sünneti zayıflatmak ister. Ehl-i sünnetin esenlerini kötülemek ister. Böylece bu akide ehlini ne yapar kardeşlerim? Zayıflatmaya çalışır, aşındırmaya çalışır. İşte bu gibi bidat ehliyle, Hevâ ehniyle değerli kardeşlerim yeri ve zamanına göre de mücadele etmek elbette gereklidir. Yeri ve zamanı geldiğinde bu bidatçilere gerekli delilleri, gerekli kaynakları, gerekli eserleri ortaya koyarak bunları ikna etmek, bunlara yol göstermek de gereklidir. Ancak bütün bunlara rağmen bu bütçetle deliller konduktan sonra ille de tartışmaya ve cedellere girerse bunların meclislerinde oturmayacağız. Bunların eserlerini paylaşmayacağız. Eserlerini tercüme etmeyeceğiz. Bu gibi insanları ne bir panele ne bir seminere davet edeceğiz. Bu gibi insanları yani kendi hallerine bırakacağız. Kendi dünyalarında, kendi düşüncelerinde hareket etmelerini sağlayacağız. Hele hele böylelerinin kitaplarını neşretmek, böylelerinin vaazlarını, sohbetlerini dinletmek doğru değil. Bir tane örnek verelim. Hepimizin bildiği aşahsı, ben genelde kişiler üzerinde aslında Konuşmak istemiyorum. Ah şahsı, ismi bellidir. Bir tanesi diyor ki güya yani Cebrail aslında vahiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden ben alıyor demekte. Buna da şöyle bir gerekçe ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya Cebrail sen vahiy nasıl alıyorsun diye sorduğunda Cebrail gidiyor. Ben Allah'tan bir perdenin yanına kadar yaklaşıyorum. Önlü alıyorum diyor. Bunun üzerine ya Cebrail diyor Resulullah güya yani sen bir perdenin yanında duruyorsun ve Allah'tan vahiy imanıyorsun. Hiç o perdenin arkasındakini sormadın mı hiç görmek istemedin mi hele bir gün aç da bir bak diyor. Derken bir gün Cebrail perdeyi açıyor ki perdenin arkasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Yani vahyi veren o Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Böylece yani Muhammed Aleyhisselam'a inahlık veriliyor. Allah'lık veriliyor. Haşere kellina bir beşer. Allah olur mu? Böyle bir iddiada bulunan bir insanın itikadının doğruluğunu kim iddia edebilir? Kaynak yok. Kaynak yok. Efendi takide takmış, uzun sakalı da takmış. Böyle konuşuyor. Allah muhafaza bu gibi zındıkların, bu gibi itikadı bozuk insanların toplumda, medyada, Müslümanların önünde konuşması doğru mudur? Böylelerine de gücümüzün yettiğince ne yapacağız? Cevap vereceğiz. Ben size sorayım. O zaman vahyi indiren Muhammed Aleyhisselam Haşevekella Yani Cebrail Aleyhisselam'ın bu iddiası Haşevekella bir meleğe zaten yakışmaz. Ne bir melek bunu söyler. Ne bir Rasul bunu söyler. Bunu söylese söylese zındıklar söyler. İtikadı bozuk olan insanlar söyler. Şimdi bu gibi insanlarla bunu tartışta, tartışmış olsanız, anlatsam sizi doğrularlar mı? Vallahi doğrulamazlar. Billahi doğrulamazlar bizzat size derler ki, en sünnet biziz, dost doğru ehli sünnet biziz. Ehli sünnetin hakikisi biziz." diyorlar. Allah muhafaza. Böyleleriyle ne ciddiyet edeceksin? Ne tartışacaksın? git gencecik fidanlar var gencecik beyinler var gencecik kardeşler var git onlara kitabı, sünneti, namazı İslam'ın güzel yönlerini Resulullah'ın ahlakını, onun güzel vasıflarını anlat böylece o mümine hayırlı bir vakit vermiş olursun. Bu yüzden kardeşlerim ehli kitap, ehli bidat dediğimiz bu fırkala ne pahasına olursa olsun kendilerine haklı çıkartacak her yola da başvururlar. İnne bir delil bulurlar. O delili kendilerine kendi lehlerine kullanmaya çalışırlar. Yani hiçbir zaman hakiki anlamda ehli sünnetin yolunu doğrulamak cihetine gitmezler. Kendi imamları olan ki bizim de imamımız İmam Ebu Hanife Rahimahullah İmam Ebu Hanife'nin inancını ve akidesini taşımaktan da geri kalırlar. Bu yüzden kardeşlerim bu gibi cahil ve sapık zevatlara ve bu gibi ehli bidatlere yeni yerince zamanı gelince cevap vermek gerekiyor. Bir diğer nokta, yani bitatin, ehli hevanın yani günümüzde olsun, geçmişte olsun etkilendikleri çok insanlar var. Mesela günümüzde oryantalistler dediğimiz, müsteşlikler dediğimiz, doğu bilimcileri dediğimiz, Müslümanların dillerini öğrenip dinlerini öğrenip daha sonra kendi aralarına sızarak onların dinleri etrafında şüphe ve tereddütler oluşturan bir grup zevattan alıyorlar ve Türkiye'de de yerli tilmiz rolüne değerli kardeşlerim giriyorlar. Bu yüzden yani doğu bilimcilerinin Türkiye'deki yerli tilmizleri bu ümmetin esasları etrafında şüpheler oluşturuyorlar. Bunların başında medyatik tipler zaten meşhurdur. Biz bunların adını anarak adlarını bile almaktan sakınmamız ve tanıtmaktan uzak kalmamız lazım Allah'ın izniyle. O halde Demek ki bu gibi düşünceler daha çok nerelerden geliyor? Doğu bilimcileri dediğimiz müsteşriklerden bir de geçmişte kendilerine yol açan hevalarını ve arzularını seçen bazı bir takım güya alim denilen aslında zındıklardan ve cahillerden değerli kardeşlerim besleniyorlar. Mesela vahdet-i vücut var biliyorsunuz böyle bir inanç var onlara göre Allah her şeyle bütünleşmiştir. Allah her şeye sirayet etmiştir. Dağa bakarsın Allah, yere bakarsın Allah, gökyüzüne bakarsın Allah, semaya bakarsın Allah, ağaca bakarsın Allah. Biz bir gün bir cenazeye katıldık köyde. Hoca efendi dinliyor Cuma namazında. Hoca Efendi ballandıra ballandıra anlatıyor. Sesi de güzel, elinde bir tane hurafe bir kitap, hurafe bir kitap. Ona bakarak anlatıyor. Bazen ona bakmadan seri bir şekilde aktarıyor. Aktardığı şeylerde şunları aktarıyor. Diyor ki, ben diyor daha bakıyorum Allah, yere bakıyorum Allah, ağaca bakıyorum Allah, semaya bakıyorum Allah, vadiye bakıyorum Allah, ekimlere bakıyorum Allah'ı görüyorum. Allah, her şey Allah diyor. Subhanallah. Yani demiyor ki yarattığı varlıklarının Rabbimin eserlerini görüyorum. Yani Allah'ı bütün kainatla, bütün yaratılmış varlıklarla Cisimleştiriyor, bütünleştiriyor, bir araya getiriyor. Biz buna hulul diyoruz. Yani Allah'ı her şeye koyma, her şeye yerleştirme, her şey Allah olursa Allah kim? İşte bu inanç taşıyan insanlara ve bu zihniyetlere, bu tarikatçılara ne kadar akıllarına hitap etseniz de, deli etseniz de sizi doğruluyorlar mı? Sizi tasdik ediyorlar mı? Tasdik etmiyorlar. O halde siz doğrularınıza sarılacaksınız ve bununla beraber anlayabileceğine inandığınız kardeşlerimize de bu delilleri, kardeşlerin bütçetleri göstereceksiniz. Deminden beri neyi anlatıyoruz? Ehli sünnet ve cemaatın cedeli, husumeti, tartışmayı terk ettiğini ama bizim kendi aramızda hani bir fıkhi meseleyi sormak, konuşmak, araştırmak bunları asla yasakladık değil kardeşler. Mesele dinin esaslarını şüpheli bir şekilde tereddütlü bir şekilde tanıtmaya, ortaya koymaya çalışan bir grup ehli bidat ve zındıklarla oturmamak gerektiğini, birlikte cedelleşmemek gerektiğini anlattı. Buna dikkat edeceğiz. Günümüzde en çok bu zındıkların ortaya çıktığı alan sünnet kavramının inkarıyla ortaya çıkıyorlar. Mesela bizler bugün namazlarımızı neye göre kılıyoruz? Resulullah'ın Hadislerine onun bize kıldırdığı gibi Sallu benim namaz kıldığım gibi namaz kılın dediği için peygamberimizin kıldığı şekilde kılıyoruz. Şimdi biz Allah Resulü'nün sünnetini fiillerini inkar edersek Allah korusun ki Allah muhafaza bu durumda biz namazı nasıl kılacağız? Zekatları neyden vereceğiz? Oruçlarımızın nasıl bozulduğunu nasıl başladığını nasıl tespit edeceğiz? Veya bir hacca gittiğimizde nereleri taraf edeceğiz, de duracağız ibadetimizin? Yani tadını, şevkini nasıl alacağız kardeşlerim? Bana Kur'an haccı nasıl gerçekleştirmem gerektiği konusunda bilgileri detaylı, tavsilatlı veriyor mu? Vermiyor. Dolayısıyla sünnet kardeşlerim bağlayıcıdır. Bakınız bu ümmetin Kur'an'a ihtiyacı duyduğu kadar sünnete daha çok ihtiyaç duyduğunu bilmemiz lazım. Kur'an sünnete muhtaç, sünnet Kur'an'a muhtaç. Hatta Kur'an'ın sünnete muhtaçlığı, sünnetin Kur'an'a duyduğu muhtaçlıktan daha değerli kardeşlerim fazladır. Çünkü sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar, beyan eder. Yani onun muhlak dediğimiz ifadelerini apaçık bir şekilde gözümüzün önüne getirir, bize yollarını gösterir. Bu yüzden sünnet inkarcısıyla oturup konuşmanın Asaba buz oturup konuşmanın Allah'ın isim ve sıfatları konusunda bize her türlü lakabı ve iftiraları layık görenlerle oturup konuşmanın ashabı dinde yeri olmadığını İmam Ahmet bin Han ben kardeşlerim bu çerçevede bize nakletmiş oluyor Allah'ın izniyle. Küfür ve bidat ehli o zaman kardeşler bu çerçevede mutlaka reddolunmalı, onlarla oturulmamalı ve onlardan uzak durulmalı. Böylece sahih inancımızı, doğru inancımızı korumuş olalım. Allah'ın izniyle kalpte şüphe oluştuğu andan itibaren o kalp sarsıntıdadır. O kalp artık sallanır. Yeter ki ehl-i bidat kalbinize biraz şüphe koymasın. Biz bunu şahsi hayatımızda, davetimizde gördük. Kalplerine birileri geldi, birilerinin şüpheyi koydu. Ardından bir de baktık ki... Dost doğru olan kitap ve sünnet, Selefi Salih'in yolunu ne yaptı kardeşim? Bir anda terk etti gitti. Hatta öyleleri vardı ki, kitap ve sünneti hiçbirimizin duymadığı bir zamanda duymuş, Selefi Salih'in inancını, ya sen hocam öğretmiyorsun diye yakama yapışmıştı, yıllar sonra aynı akideyi terk edip, nice nice fırkalara girdi. Ama elhamdülillah Allah yeniden kalbine basiret verdi de, hidayet yollarını gösterdi de, Onların çirkefliğini gördü, yeniden doğruya döndü. Neden? Çünkü temeli sağlam bir köprüydü, yıkılmadı. Eğer onun temellerini Allah onlar razı olsun hocası yerleştirmeseydi, akideyi tam vermeseydi, bu adamın köprüsü kardeşlerim çökerdi. Bakınız kardeşlerim, sözlerin en güzeli Allah'ın sözü. Yolların yani rehberliğin, uygulamaların en güzel rehberliğini ve uygulamalarını kim ortaya koyan? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bizim menhecimiz budur. En güzel söz Allah sözü, en güzel yol, en güzel rehberlik, en güzel uygulama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşte bizim selef olarak gittiğimiz yol budur. Kim Allah ve Resulünün ortaya koymadığını koyarsa işte bu sonradan icat edilenlerdir. Sonradan icat edilen tüm her şey Sapıklık yani bidattir. Her bir bidat sapıklık da ateştedir. Bu ümmetin Resulü bu yolu göstermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden önce yani İslam ümmetinden önce bu ümmetler, Yahudiler ve Hristiyanlar 71 ve 72 fırkaya bölündüler demiştir. Ve 73 fırkaya da ümmetin bölünecektir demiştir. Ve sahabe ashab Radiyallahu anhum sormuştur Ya Resulallah... Hangisi kurtuluştadır? Benim yani ve ashabımın yolunda olanlar kurtuluştadır. O yüzden Resulullah ve ashabının yolunda iman etmek, amel etmek kurtuluşun reçetesidir. Kurtuluşun adresi neresiymiş kardeşler o zaman? Allah Resulü ve onun ashabıymış biz zaten geçen dersimizde Allah'ın izniyle bunu ortaya koymuştuk. Huzeyfe bin Yemen'in güzel bir sözü vardı. Geçen derste de söyledik tabi olunuz. Yani sizden önce gelenlere tabi olunuz. Yani kim geldi sizden önce, benden önce gelenler? Gelin onları bir sayalım. Önce Resulullah, imamlarımızın, önderlerimizin en başında Resulullah ve vesselam. Çünkü onun hediyum dediğim rehberliği, uygulamaları ve sünnetleri bizim için baş tacidir Ondan sonra onun ashabı, muhacir ve ensar. Ondan sonra tabi'in. Yani onların içerisine kimler giren mesela bugün dört büyük Müştehid imamlar. Sayalım. İmam Ebu Hanife. Doğum sırasına göre imam. Malik. Sonra imam Şafi. Sonra Ahmet bin Hanbel. Sonra onların izlerini takip eden güzel imamlar. İşte biz bunların yolunda olduğumuz zaman onlara tabi, onlara uyduğumuz zaman değerli kardeşlerim bakın ne diyor? Bakın kardeşlerimiz Zeyfe bin Yaman Doğru yoldasınız. Tabi olunuz. bidat çıkartmayınız. Çıkartmayınız. Çünkü sizin başka bir şeye ihtiyacınız yok. Yani sizden öncekilere uymaktan başka bir çaremiz yok. Kurtuluşunuz yok. Yani uyarsanız akıbetiniz tehlikede. Uymaz da yani o batın insanlara uymaz da sadece. Yani bize uyarsanız ehli sünnetle cemaatın gittiği imamların yoluna uyarsanız bu takdirde de kurtuluştasınız demek de bizi izleyiniz. Çünkü siz çok sonra geldiniz şayet yanılırsanız büyük bir sapıklığa düşersiniz söylemekte, demekte kardeşlerim. Rabbim bizi hakkıyla o halde bu cedelcilerden husumet ehlinden, bidat ehlinden, heva ehlinden uzak eylesin. Onlarla dinin asılları konusunda tartışmak asla vasla doğru değil. Kim tartışıyorsa o kendini küçültür. Kendine zarar verir. Kalbini gevşettirebilir. Kalbine Allah muhafaza onların batıl, bidat olan düşüncelerinden birkaç tanesini yerleştirebilir ki bir kalp eğer bir batılara bir bidata hevasına eğer kardeşlerim neylederse o kalbi muhafaza etmekte doğru mümkün değildir. Ben size sadece tecrübemden bir şey söyleyeceğim. Bir insanın kalbine Resulullah'ın ashabına buz girdiği andan itibaren yeryüzünün en habis, en pis, en iğrenç kalbi bu kalptir. Bunu unutmayın. Çünkü Günümüzde insanlara sevgi duyanlar günümüzde bu, bu gibi insanlara saygı ve hürmet duyanlar eğer Resulullah'ın ashabına hürmet duymuyorlarsa bunlardan daha habis bir ka, kardeşlerim yoktu. Bugün günümüzdeki insanlara hürmet duyalım, saygı duyalım, onun görüşüne de saygı duyalım. Yani o da böyle düşünüyor diye bunlara bu şekilde bakıp da Resulullah'ın ashabına gelince hakaret edenler bu yeryüzünün en büyük zındıklarıdır. Bunu da inşallah bu çerçevede söylemiş olalım. O halde وترك المراء وانجدال والخصومات في الدين yani dinin hususlarda çekişmeyi, tartışmayı ve düşmanlığı, husumeti ne yapacağız? Terk edeceğiz. Son bir madde dişleyelim. Bugünlük inşallah bitirelim. 7. madde ve sunnetu indena a'saru Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize göre sünnet, not edin. Bize göre sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilenlerdir. Bize göre sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilenlerdir. Evet, bize göre sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilenlerdir. Âfer dediğimiz, bize rivayet olanlar, yani Resulullah'tan bize aktarılanlar, gelenler. Şimdi burada İmam Ahmet bin Hanbel, Ehli sünneti temiz ediyor. Kimden temiz ediyor? Kimden ayırıyor? Ehli bidatten, ehli hevadan, ehli zındıktan, ehli kitaptan, kısacası ehli sünnet dışı bütün fırkaları burada reddediyor. Neden? Ve sünnetu inden ediyor. Yine sünnet bizde diyor. Yani bizde derken ehli sünnetle cemaatta bize göre sünnet aferu rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın eserleridir. Yani Resulullah'tan gelen rivayetlerdir. Kardeşlerim burada böylece tertemiz ehl sünnet itikadini ve amelini diğer fırkalardan ne yapıyor? Ayırt ediyor. Bu İmam Ahmet bin Hanber'in ne kadar güzel bir vasfı olduğunu iyi tespit edelim. Yani imamlar kendilerini açıkça belli ediyorlar. Kendilerini açıkça belli etmekten sakınmıyorlar, çekinmiyorlar. Yani akidelerini Ortaya koymaktan uzak kalmıyordu. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, Sünnet daha önceki dersimizin de başında işlemişti. Yani ne anlama geliyordu? Akide, inanç, değil mi? İman ettiğimiz esaslar anlamına geliyordu. Çünkü yani Sünnet'in kavram olarak iki tane tanımını yapabiliriz. Bu kitapta üzerinde durduğumuz daha çok Sünnet kavramı, inanç kavramı, akide kavramı üzerinde duruyor. Ama hepimizin bildiği, malum olan sünnetin bir tanımı var. Sünnet Resulullah'ın sözünün, fiilinin, takririnin adıdır. Yani sözünün, hani ameller ancak niyete göredir dediği söz veya peygamberimizin yaptığı namaz kılma şekli, oruç tutması, hacda yaptığı ibadetler, fiilleri bir de takrir dediğim peygamberimin gördüğü, sukut ettiği, sessiz kaldığı ve ashabın yaptığı, peygamberin menetmediği. Bu da bizim için Sünnet kavramının içinde. Ama bizim üzerinde durduğumuz burada Hüseyin kardeşim nedir? İnanç bakımından, akide bakımından sünnetin üzerinde duruyoruz. Tarih boyu bizim imamlarımız olsun günümüz alimlerimiz sünnet kavramını araştırmışlar, soruşturmuşlar, hakkında güzel bilgiler edinmişler ve kendi nesillerine aktarmışlardı. Tabii ki tarih boyu içerisinde yani bizim sünnet kavramlarımızı inkar edenler de olmuştur. Reddedenler nerede olmuş, iftira atanlar da olmuş. Elbette hani hakkın inle bir safında taraftarı olduğu gibi, hakkın ille bir safında da düşmanları olacaktır. Ona mutlaka düşmanlık edecek, iftira atacak, onu gözden düşürmeye çalışacaktır. O yüzden her asrın tartışılan konularında birçok konular olduğu gibi İdris, sünnet de tartışılmış. Yani bizim ortaya koyduğumuz imamlarımızın o sünnet kavramı, akide aslarını birçokları, bazıları da reddetmiş. Bunları reddedenler kimlerdir? Ehli bidat, ehli zındık dediğimiz ve ehli kitap dediğimiz kitap ve sünnete muanif olan her türlü fırkalar bunları reddetmişlerdi. Tüm bunlara rağmen Elhamdülillah Mekke'de olsun, Medine'de olsun yani Hicaz sobretlerinin dışında Hindistan yarımadasında, Pakistan'da olsun veya mağrib olsun, meşrikta olsun imamlar gelmiş, alimler gelmiş, davetçiler gelmiş, sünneti muhafaza etmişler, eserler yazmışlar. Ve bu ümmetin selefi salihin inancını, hani sünnet ve cemaat akidesini muhafaza etmişlerdir. Elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Allah sizlerin elleriyle bu akideyi inşallah muhafaza edecek. İnşallah Rabbim bizlere... Vallahi en büyük misyon, en büyük görev Abdullah hocam bizlere vermiş Rabbim. Ben yeryüzünde en büyük zenginliği, en büyük şerefi el-i sünnet ve cemaat akidesini edinmekten dolayı. Yani Müslüman el-i sünnet ve cemaat olarak olmaktan edindiğime inanıyorum değerli kardeşlerim. İşte burada hadis ehli dediğimiz bir grup çıkmıştır ki bunlar sünnetin savunucuları. Horras-ı sünnetin muhafızları. Horrasu sünnet, sünnetin muhafızları. Kim onlar? İmam Ahmet bin Hanber bunların başında gelir. İmam Şafii yine öyle, İmam Malik'ine öyle, İmam Ebu yine öyledir. Hadislere sarılmışlar. Mesela İmam Malik, sünnetin ilk nakilcilerinden kaynaklarını yazan, değil mi, kitabına önüne getirenlerinden biridir. Onun eserlerinin adı neydi? Evet. Muatta İmam Malik'in en güzel, en değerli sahih eserlerimizdendir. Daha sonra İmam Şafii müsnet yazmış. Yine İmam Ahmet bin Hanbel müsled yazmıştı. Ama İmam Şafii'nin müsledi pek o kadar toplumda veya imamların, alimlerin nezdinde popüler olmamış. Yani yaygınlaşmamış ama İmam Ahmed bin Hanbel'in müsledi daha çok yayılmıştı. Ve yine biliyorsunuz ardından Ahmet bin Hanbel'in talebeleri kim? İmam Bukhari ve İmam Müslümler ardından onların talebeleri Tirmiziler, Nesailer, İbn Mace'ler... Allah onlardan razı olsun bezzarlar dar-ı onların akabinde sünnetlere bağlı olan, hadisle amel eden, hadisle inançlarını ortaya koyan büyük imamlar gelmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Bunların başında imam İbni Teymiye rahimahullah, İbni Kayyum rahimahullah ve bunlar bu eserlerden beslenerek bizim önümüze büyük bir ehl sünnet ve cemaat akidesini tanıtan, bizlere yol olarak gösteren bir akide ortaya koymuştur. Biz buna cuh diyoruz. Cuh yani çaba diyoruz. Gelin bu cuh dediğin çabayı basit anmayalım. Bu imamlara vallahi gece gündüz dua etmemiz lazım. Bu alimler olmasa bu ümmet bu akideye ulaşamazdı. Bu alimler olmasa bizim nesillerimiz doğru akideyle buluşamazdı. Elhamdülillah bugün Mekke'de Medine'de Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti yaygınlaşıyor. Bütün dünyanın bütün coğrafyalarında ehli sünnet senef olan kardeşlerimiz var. Dönün Mekadonya'ya, dönün Bosna'ya, dönün Orta Doğu'ya, dönün Avrupa'ya, dönün Doğu'ya, dönün, dönün Batı'ya, Amerika'ya, uzak Doğu'ya inanın bütün beldelerde imamlar var, ehli sünnet alimler, ehli sünnet davetçiler selef kardeşlerimiz var. Bütün bunlar yayılırken bu çabayı ortaya koyan bugünün imamlarına da alimlerine de muzaffer hocam inşallah şükran borçlarımızı ortaya koymamız lazım. Değerli dostlar burada bakın Ahmet bin Hammen ne diyor? Ve sünnet indene. Sünnet bizim nezdimizde. Bizim inancımıza göre diyor sünnet diye başlıyor. Demin de söyledik burada ehl-i sünneti diğer fırkalardan temiz etti. Demin de söyledik sünnet, söz, fiil ve takvir. Söz, peygamberimizin sözü, aynı zamanda onun fiili ve aynı zamanda onun takviri dedik. Şimdi sünnetin hüccetliği katidir. Hani sünnet dediğimiz peygamberimizin sözü, Fiili ve taklili dediğimiz bu mesele kat'idir. Hüccetliği kat'i. Ne demek hüccetliği kat'i? Yani hüccet olarak tanıtmam, göstermem, kabul etmem kesindir. Eğer onu kesin, kat'i olarak bir delil, hüccet, burhan görmezsem hele hele mas sabit olduğu yerde aklımla bunu reddedensem imamlar icma etmiştir ki bu adam kafirdir. Sünnetin inkarcısı kafir olur. Çünkü kendisine mas gelmiş, delil gelmiş, bütçak gelmiş, bunu ediyor. Böyle bir insanın peygamberden geleni yalanlamasıdır. Ki peygambere yalanlamak, değerli kardeşlerim, küfürdür. Bir mümin peygamberden geleni ne yapar? İtaat eder, ona uyar, onu izler, onu baş tac edin. Müminye sıfatı budur. Atiullah'a ve atiur Resul'e ve ulu minkum. Ey iman edenler deyin, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan Emin sahiplerini tağit etti. Ya amanu la tuqaddimu bayne <gülüyor> yadi Allahi ve Resulih. Fettakulla. Ey iman edenler Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Ve ma rasul fehuzuhu ve ma nehaakum anhu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne verdiyse onu alın. alın. Ve sizin aidan sakındığınız salondan sakın. sakın. Yine bir başka hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın buyuruyor. aleyküm bir sünneti ve sünnetul hulafe'in raşidin el mekdiyin benim sünnetime sarılım bir de benden sonra gelen doğruya ermiş halifelerimin sünnetine sarılım. Bunca delillere rağmen sünnetin kavramını, doğruluğunu, hüccetliğini reddeden adam kafirdir. Ehli sünnet ve cemaatın inancı budur. Çünkü sünneti intihar eden adam fehamberin tüm davranışlarını, ibadetlerini reddetmiş olur. E ben bunu kime anlatabilirim? Sünneti reddeden bir adamın, Peygamberin tüm davranışlarını ve eylemlerini inkar ettikten sonra bizim dini kavramlarımız kalır mı, ibadet şeklimiz kalır mı? Amellerimizi nasıl tanıtacağız, nasıl doğrulat doğrulatacağız kardeşlerim? Bu takdirde sünnetin inkarı küfürdür. Sünnetin dindeki yerini açıkça ortaya koyduk mu o zaman? Yani dinde kat'i hüccet olduğunu söyledik. Bir de şunu ifade edelim İnşallah sünnet kardeşlerim hadis yani hadis ve sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder dedik. Açıklar, beyan eder. Mesela biliyorsunuz Allah kitabında o peygamber ki o peygamber ki habis olanları haram tayyip olan güzel olanları da onlara helal eyler diye ayet vardır. Yanamaz ve Cennet Resulullah'a bu hakkı vermiştir. Ehli sünnet bir tek hüküm koyucu, kanun koyucu olarak Allah ve Resulü'nü kabul eder. Parantez açtık. Kapatmayı unutturmayın. İnşallah ehli şia buna masum imanları ekler. Allah, Resul, masum iman. Ama masum imam Allah'tan bile öndedir. Resul'den bile öndedir. Çünkü masum imam hata etmez. Hatta o hain herifler peyvambere hata isnat ederler ama masum imam hata etmez. Masum adı üstünde masum, masum. Dolayısıyla bunların inancı öylesine batıl bir inanç ki hayatta bunlar kadar batıl bir inanç taşıyan bir toplulukta gelmemiştir. O halde sünnet helal ve haram koyar mı? Koyar. Allah Resulü helal koyabilir, haram koyabilir. Mealciz zihniyetler var. Kur'an mealcileri var. Sadece Kur'an bize yeter. Bize sünnet gerekmez. Bize Muhammed Aleyhisselam gerekmez derler. Sadece peygamberi bir postacı görürler. Yani adeta o Cebrail geldi, peygambere vahyi bildirdi. O da vahyi ümmete Kur'an'ı aktardı. Onun görevi buydu. Sadece sorumluluğu buydu. Yani yaptığı sözler, eylediği davranışlar hükket değil. Kabul edilmesi gerekmiyor diye inanmaktalar. Bunlar zındıktır. Zındık, çabas zındıklar bunlar. Bunlar sünnet inkarcılar. Bunlara ben bu tabiri az görüyorum. Sünnete kim dokunursa biz de ona dokunuruz. Vallahi bu bizim sünneti olan muhabbetimizdendir. O yüzden inşallah sünnet sahipleri yeri geldiğinde es sârim mesûl aynen keskin bir kılıç olması lazım. Hani güzel bir kitapla kitap var. Peyhambere sövenlere keskin kılıç diye İmam ı Deymi'ye güzel bir eser yazmış. Kitabının ismine de bunu vermiş. Peyhambere sövenlere keskin kılıç. Yani kim peygambere sövüyorsa kafası gider. Aynen biz de diyoruz ki kim ashaba söverse kellesi gider. Gücümüz olduğu zaman. Kim Allah Rasulünün ve sahabelerinin getirdiği sünnet yolunu tahkir ederse... Gücümüz yettiği an kellesi gider. Bunları yani açık ve net söylemek ve inanmak gerekiyor. Allah'ın izniyle. O halde henal ve haram koyar mı? Sünnet koyar kardeşlerim. O mücmeli beyan eder mi? Elbette tavsili olarak açıklar. Mesela neden mücme? Kapalı bir ifade vardır. Ama onu sünnet ne yapar? Tavsili olaraktan açıklar. Mesela bunu örnek verebilecek bir şeyimiz var mı? Sünnet mesela namazlarda... Evet diyelim ki Allah bize ne diyor? Akyumuş sala değil mi? Namaz kılın. Namazı kılacağız. Ne zaman kılacağız? Hangi vakitte kılacağız? Namazın hangi hallerinde bozulur? Kur'an bunu bize açıklamış mıdır? Mücmer kalmıştı. Zekat verin. Değil mi? Hatc oruç, oruç tutun. Evet. Siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. Yani burada bu yeme içme nereye kadar? Hangi hanlerde oruç bozulur? Bütün bunların tafsilatını bana kim beyan eder? Sünnet beyan eder kardeşlerim. Mutlak olanı mukayyet eder. Mutlak olan genel bir hükmü ne yapar? Mukayyet eder. Onu belli bir özel alana yerleştirebilir. Geneli has eder. Namazı, orucu, zekatı ve diğer ibadetleri açıklamalarıyla, detaylarıyla ne yapar? İfade eder. Ve bütün bidatçiler ve hükket düşmanları da sünnete düşmandır. Çünkü tüm bakın bidatçilere sünnetle asla amel etmekten kardeşlerim razı olmazlar. O yüzden en büyük bir sünnet düşmanları bidatçiler ve ehli zındık olanlarla beraber ehli şiadır. O halde kardeşlerim inşallah Rabbim bizleri sünnete sarılan inşallah müminlerden eylesin. Sünnetle amel eden kullardan eylesin. Ehli yani sünnete muhalefet edip de fırkalar oluşturanlarla da cedelleşmeyen, onlarla husumet duymayan, onlarla beraber aynı zamanda yani kavga etmeyen müminlerden eylesin. Ancak biri ve zamanı geldiğinde delilleri ortaya koymak ve delilleri ve koymaktan da geri kalmayacağız. İnşallah ben bugünlük burada kalacağım. Haftaya sünnette kıyas olmaz gerçeği üzerinde duracağız. O da çok güzel bir konu. Sünnette kıyas olmaz. Nedir sünnette kıyas olmaz? İnşallah haftaya merak edelim. Sabırla bekleyelim. Bakalım o sünnette kıyas olmazmış değinelim. Kıyas demiş, Kıyaslara da olurmuş. Bir noktada onlara da değineceğiz. Ve İnşallah İmam Ahmed bin Hamdil olan İnşallah ehne Sünnet ve Cemaat yolculuğumuza devam edeceğiz. Burada kalalım Sunanik Allahumma ve bihamdik. Eşhedu annee ilha illa ant wa astaafurka wa tubidik.